Elhamdülillah ve salatu vesselamu aleyh rasulillah. İsterseniz orasını kapatın da ses gelmesin. Evet kardeşlerim, bugünkü dersimizin konusu sır saklama hususunda olacak. Müslümanların aralarında riayet ettiklerinde Birbirlerine kuvvetli bağlarla bağlanacakları Birbirlerine güvenip birbirlerini sevecekleri Birbirlerine muhabbet duyacakları Durumlardan biri de Birbirlerinin sırlarını ifşa etmemeleridir Sır saklamak ne demek? Açığa çıkmayıp Gizli kalması gereken bilgilerin ilgili kişilerce saklanmasına sır saklamak denilir. Sır gizli kalması ve herkese söylenmemesi gereken şeylerdir. Sırrını saklamasını, sırrını saklamasını bilmeyen insanlar başarılı olamazlar. Başarının sebeplerinden birisi de sır sahibi olmak ve sırları yaymamaktır. Sırrını saklayan, sırrını açıklayan, saklamayan, saklayamayan kimse çok defa söylediğine pişman olur, üzülür ama iş işten geçmiş olur. Buna misal verecek olursak bir adam ne yapıyor? Bir motor icat ediyor, mucit. Ne yapmış? Motor neyle çalışacak? Nasıl çalışacak? Yakıtı nedir? Hacmi nedir? İstihabı dağıdı nedir? Bunun yazımını, çizimini, projesini planını ne yaptı? Çizdi ve motoru husule getirdi. Ama ortada bıraktı her türlü projeyi. Bir başka birisi de geldi, bunu çaldı kendine mal etti, patentini de aldı. İlk defa bunu icat eden mucit yapmış olduğu bu hatalı davranıştan dolayı yani sırrı ortaya koydu. Onu ne yapacaktı? Bir e, sandıkta, sepette saklayacaktı değil mi? Sırrının ifşa olunmasına sebebiyet verdiğinden dolayı üzülür mü bu adam? Üzülür. Bak ne oldu? dünyevi bir meseleden dolayı Üzüntülü oldu. Şimdi gelecek. İnsan söylemediği, sahip olduğu, içinde tuttuğu sırra hakimdir. Mal ve eşya korunmasında emin olunan kimseler, çoğu zaman sır saklamakta emin olmayabilirler. Adama dersin, Abdullah şu küreyi sakla şu para sana emanet Abdallah ne yapar onu saklayabilir emaneten korur ama desem ki Mustafa kimse duymasın sana şu sırrımı verdim Mustafa bugün iyi bir dostumdu yarın bozuldu ne yapar beni satabilir mi sırrım faş eder beni rezil kepaze edebilir mi edebilir e hani düzgün bir adamdı bakma öyle bana Et tabi şamar olanı bu yanımda ya evet kardeşler çünkü sırrı saklamak malı saklamaktan daha zordur büyüklerimiz şöyle bir söz söylemişler çok güzel bir söz zehebini zihabını ve mezhebini gizli tut demişler. Zeheb, zeheb Arapçada altın demek. Zehab itikat demek. Mezhep de Arapça tutulan yol demek. Yani kişi altınını, gümüşünü, parasını saklarsa hırsızlar onun çalamaz. Akidesini de saklarsa, akidesini de saklarsa, inancını saklarsa Belirli zamanlarda, belirli yerlerde ama düşmanının yanında tutarsan akideni ortaya koyarsan icabında adam ne yapar? Akidenden ötürü seni öldürebilir. Mesela bugün adam tutsa gitse Suriye'ye Esed'in askerleri yakalasa o da Esed timsali o görüşte, o akidede, o inançta olanlar sen ben selefiyim, ben efendime söyleyeyim, sünnüyüm, ben hanefiyim, ben malikiyim, hanbeliyim diye çıkarsan adam zaten ehl-i sünnet düşmanı öldürüverir seni. Kim vurduya gidersin? Orada sesini çıkarmayacaksın. Belli etmeyeceksin kendini. Eğer ölüm korkusu varsa onlar tarafından yakalandıysan Allah ve Resulü sana ne yapmış? Takıya yapma imkanını tanımışlar. Takıya yaparsın, onun şerrinden, elinden, kötülüğünden kurtulursun. Bir de ne dedik? Yaptığı işleri de gizli tutmalı insan dedik. Hani mezhebinde ne yapacak? Gizli tutacak dedik. Bir iş yapıyor. Eğer o işi başkaları o iş düzene girmeden daha yapım aşamasındayken insanlar tarafından duyulduğunda fiyaskoyla neticene, neticelenecekse o kimsenin de ne yapması lazım? Bunu kimseye duyurmaması lazım. Mesela ne yapıyor? Adam maden arıyor. Maden arıyor. Maden ilten bulacak dağlarda. Ondan sonra gidecek. Devletten maden çıkarabilme izni alacak. Bu izni almadan eğer derse ki şurada çok bilmem ne madeni buldum yayarsa adamın birisi ne yapar? Gider adamını bulur. Oradaki madeni ondan önce ne yapar? Kendi üzerine geçirebilir mi? Geçirebilir. Adamın yapmış olduğu bütün dünyevi hayırlı çalışmayı fiyasko ile neticelendirir. İşte mesele bu. Birçok devlet adamı başarının en büyük sebeplerinden birinin de çok iyi bir şekilde sır saklamak olduğunu bildirmişlerdir. Fatih Sultan Mehmet Han ne demiş? Yapacağım işleri sakalımın bir kılı bile işitse onu keser koparırım. Ne demek? Yani doğuya mı sefer yapacak, batıya mı sefer yapacak? Eğer sakalımın birisi haberdar olsaydı ne yaparım onlardan çeker koparırdım başkalarına ifşa etmesin benim hangi memlekete hangi cihete sefer yapacağımı ve benim yapacak olduğum sefer fiyaskoyla neticelenmesin diye evet kardeşler <gülüyor> hikmet ehli kimseler sır hakkında birçok güzel sözler söylemişlerdir sır senin esirindir Açıklayınca sen ona esir olursun. Sırrını hiç kimseye söyleme. Akıllıya söylersen seni aşağı görür. Akıllı bir kimseye sırrını söylersen seni aşağı görür. Neden? Allah Allah neden bunu söyledin? Neden icap etti? Der, senin ahmaklığına hükmeder. Bu sefer itibarını kaybedersin. Ahma söylersen, Başkalarına senin sırrını Söyleyerek sana hıyanet eder İyi bir şey yaptım sanar Kabuksuz bir yumurta ortaya koyar Senin aleyhine Rezil kepaze olursun Evet akıllı kimse Sır küpüdür demiş Ecdat Kişinin aklını Aleyküm Kişinin aklını Sırlarını faş etmemesinden Anlarız Ne lüzum var neden benim sırrım başkası duysun Evet kardeşler, sırrını öğrenmeyi isteyen kimseye sakın sırrını söyleme. Böyle kimse zamanı ve zemini müsait olduğunda seni ne yapar? İfşa eder. Bırak içinde kalsın. Ahmak kimse de sır saklayamaz. Akıllı kimse de sırrını ifşa etmez eğer gerçekten akıllıysa. Sır bir kimseye. Söylenildiğinde artık Sır olmaktan ne yapar Çıkar. İki kişinin bildiği Şey sır değildir Onun için Atalarımız ne demişler Açma sırrını dostuna Dostunun da dostu vardır O da söyler dostuna Evet Müslümanların Sırlarını saklamaları Ve düşmanlarına Sır vermemeleri Konusunda Allah subhanehu ve teala Mümtehine Suresi 1. Ayet-i Kerime'de Mealen şöyle buyuruyor. Ey inananlar! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan kimseleri dost edinmeyin. Yani onların onlara sır vermeyin. Kafirlere sırlarınızı vermeyin. Onlara dini cihette muhabbet beslemeyin demek. Yoksa bir insan kafirle alışveriş yapabilir. Ehli kitaptan olan Yahudi ve Hristiyan kadınlarının nikah altına alabilir. Onları sevebilir. Yani insani cihette bir insanın anne babası Hristiyan olur, Yahudi olur. Onları ne yapar? Ee, insani cihette evlatlık hasebiyle sevebilir. Onlara efendime söyleyeyim e, ne yapar? Sevgi besleyebilir. Onlara hediyeler alır. iyi davranır. Davranabilir. Bu haram değil. Ama burada dini cihette onları ne yapmayın? Muhabbetli olarak görmeyin ve dini cihette sırlarınızı onlara vermeyin. Evet, bazen başkaları tarafından bilinmesi istenmeyen şeyler olur. Bunlar özel sırlardır. İnsan kendi sırrını kimseye söylememelidir. Bugün iyi bir arkadaş sın ama yarın ne yapar şeytan gelir girer aranıza bütün senin sırrını faş eder. Rizik olmana sebebiyet verir. Ali radıyallahu anhu şöyle diyor. Sirruke sırrak surta esîruhu. Ne demek? Sırrın senin esirindir. Eğer sen sırrını faş edersen, ortaya koyarsan sırrının esiri olursun. Nasıl olur? Birisine bir, bir şey söylersin. Adam kötüdür. Sana şantaj yapar. Öyle değil mi? Şantaj yapar. Maddi ve manevi seni soymaya çalışır ve soyar da. İstediği parayı verirsin, istediği meseleyi ne yaparsın, husule getirirsin çünkü korkarsın herkesin o meseleyi duymasından. Buna duyurmasaydın onu, günah keçisi ya, buna duyurmasaydın onu kimse duymayacaktı. Allah Teala ve Celle ne yapmayacaktı? Sen duyurmadığın için kimseye duyurmayacaktı. Evet. Sır saklama hususunda sahabeden Amr İbn-i As radıyallahu anhu şöyle diyor. Kalpler sırların saklandığı yerlerdir. Dudaklar da o yerlerin kilidi, diller de anahtarıdır. Şu halde her insan sırrının anahtarını saklamalıdır. Evet, sır saklamada önemli bir hususta, Başkalarının bize emanet ettikleri sırları saklamaktır. İnsan sadece kendi sırrını saklamayacak. Başkalarının ona duymasını istemedikleri, başka üçüncü şahısların duymalarını istemedikleri bilgileri verdiklerinde buna da ne yapmak lazım? Riayet etmek lazım. Üçüncü şahıslara bunu bildirmemek gerekir. Bu kişilerin sırları olabilir, devlet sırrı da olabilir. Yani illaki bir insan sırrı olacak diye bir mesele yok, devlet sırrı da olabilir. Mesela tuttu, sen kafirlerle beraber muharebeye gittin, seni yakaladı kafirlerin casusları, sordular. Nerede Müslümanların kuvveti, topları, tüfekleri, efendime söyleyeyim yapmış oldukları hazırlıklar? Orada ne yapacaksın? Yalan söyleyeceksin, söylemeyeceksin. Yanlış menzil göstereceksin. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sır saklamaya özen gösterirdi. Sahabe-i Kiram da Rıdvanullahi Teala Aleyhim Ecmain Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sırlarını saklamakta çok usta davranırlardı. Kardeşlerim saklanacak olan, hiç ortaya çıkmayacak olan sırlardan bir tanesi de kişinin eşiyle beraber olduğu anda cereyan eden durumların ortaya çıkarılması. Bu haram. Allah lanet ediyor. Eşiyle yalnız başına kaldığında husule gelen durumları sabahleyin. Ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım deyip ballandıra ballandıra anlatan kişiler laneti üzerine çeken kişilerdir. Allah bunlardan celle şanuhu ne yapıyor? Teberri ediyor. Müslümanların da bu kimselerden teberri etmesi gerekir. Şimdi... <gülüyor> Enes bin Malik radiyallahu anhu dan bir rivayet var. Biliyorsunuz Hazreti Enes radiyallahu anhu Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a 10 küsur sene ne yapmış? Hizmet etmiş Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın terbiyesinde büyüyen şahane bir sahabe. Bir gün Enes Allahu anhu anlatıyor diyor ki ben çocuklarla oynarken Resulullah Aleyhissalatu Vesselam yanıma geldi ve beni bir iş için bir yere gönderdi. Ben diyor akşamleyin o işten ötürü eve diyor biraz geç gittim. Annem sordu. Neredeydin? Dedim ki diyor Resulullah Aleyhissalatu Vesselam beni bir yere gönderdi. Onun için geç kaldım. Yalan söylemiyor. Gittiği yeri geç kalmasının sebebini söylüyor. <gülüyor> Annesi de tabii kadın olması sebebiyle ne yapıyor? Resulullah aleyhissalatü vesselam seni diyor nereye göndermişti? Öğrenmek istiyor gönderdiği yerin neresi olduğunu, ne iş için gönderildiğini. Hazreti Enes on küsür yaşında olmasına rağmen ne diyor bakın o diyor Resulullah'la benim aramdaki diyor bir sır diyor söyleyemem anası Ümmü Süleym radıyallahu anha ne diyor o zaman oğlum diyor Resulullah aleyhissalatü vesselamın sırrını diyor sıkı sıkıya diyor tut halbuki biz biliyoruz Hazreti Enes radıyallahu anhu Resulullah nereye göndermiş Nereden biliyoruz? Sayır hadislerden. Hazreti Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Hazreti Muaviye'yi çağırıyor Enes Allahu Anhu'nun vasıtasıyla. Bunu başka rivayetlerden ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Ama üzerine düşen vazifeyi ne kadar güzel yerine getiriyor? Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'la benim aramda ki diyor bir sır. Anası diyor ki Resulullah'ın sırrına diyor sahip çık. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diğer bir hadiste şöyle buyuruyor Birbirine emanet ederek oturup konuşanlardan hiçbirisine arkadaşının hoşlanmayacağı bir şeyi faş etmesi helal olmaz. Ne yaptık? İki kişi, üç kişi oturduk. Bir meseleden bahsettik. İnsan üzgün olur, başka bir şey düşünür. Üzerindeki bazı hatalı davranışları önceden geçmiş hatalı davranışları zikreder, tövbe ettiğini söyler, Allah'a hamd eder. Ama o insan o meseleden sonra çok salih olarak tanınır. Olan bir şey bu. Sen şimdi o insan olmadığı bir yerde, insanın olmadığı bir yerde o insan haliyle birileri tarafından övüldüğünde, işte Allah razı olsun şöyle müttaki böyle bilmem ne hemen çıkmayacaksın hadi hadi bugün müttaki dün neydi ben kendi ağzımdan duydum şöyle şöyle şöyle yapmış kim sordu sana bunu ne oldu gazoz kapağından madalya mı verdiler sana bunu zikrettiğin için o Müslümanı düşürdüğün için işte bu şekilde bu o kardeş bunu duyduğunda Hoşuna gitmeyecekse bunu söylemesi Caiz değil Başka bir Hadis-i şerifte Bir kimse bir şey konuşur Sonra da etrafına Bakınırsa yani konuşuyor Birileri var mı acaba duydu mu dinledi mi Böyle diyor davranırsa Bu emanettir Sır olarak saklanılmalıdır Evet Evet bu hadisler Buhari ve Müslim'de bulabileceğimiz rivayetler. <gülüyor> Kardeşlerim, şu halde arkadaşlıkla, kardeşlikle ilgili mühim adaptan birisi de sır saklayıcı olmaktır. Ağzı gevşeklik hoş olmadığı gibi, ağzı gevşeklerle samimiyet kurmak da hoş değildir. Çünkü her an topun ağzına ne yapabilir? Seni sürebilir. Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden birisi de settardır. Settar ne demek? Günahları setreden, örten demek, ortaya çıkarmayan demek. Onun için Rabbimiz Azze ve Celle kendisi günahları ortaya çıkarmadığı gibi kişilerin yapmış olduğu bazı hataları Hepsi değil ama bak Tabi onun neyi var ee, Durumları dereceleri var Affedilecek olan Bazı hataları Affetmeyi setretmeyi de Allah azze ve celle ne yapıyor Bize emrediyor ve hataları Setreden kullarını seviyor Resulullah aleyhisselatü vesselam ne buyuruyor Kendisine Had lazım gelen Mevzuları kendi aranızda ne yapın? Halledin. Bana getirmeden önce aranızda ayarlayın. Faş etmeyin birbirinizin hatasını. Ama ne zaman bana gelirseniz, ben araştırıp hüküm verirsem, ondan sonra siz vazgeçmiş olsanız dahi ben hükmü yaparım? Uygular icra ederim. Bu ne olmuş oluyor? Diyelim ki yeni yetme bir çocuk bir nesne babası ona alamadığı için iPod mu ne bunların ismi? Tablet. IPod. Tablet, iPod neyse. Gördü, cebine koydu. Hırsızlık işledi. Sen buna ne yaptın? muttali oldun. Yaymayacaksın milletin yanında. İlk etapta diyeceksin ki bak oğlum demin burada bir şey vardı. Şimdi yok. Göremedim. Ne oldu? Sen mi aldın acaba? Aldıysan çok ayıp ettin. Haksız olan bir şeyi yerine getirdin. Eğer aldıysan belki kendin malın sanarak cebine koydun. Ama o senin malın olmayabilir. Yanlışlıkla aldıysan onu oraya koy, iade et dersin. Ne yaparsın? O genci kırmadan, dökmeden yaptığı işin hatalı olduğunu ortaya koyarsın. O genç de ne yapar? Senin bu hayırlı davranışından dolayı bu işi terk eder. Ama sen bunu cebine koydu, evine gitti, insanları toplar da gider bastırırsan bu genci kaybetmiş olursun elle bir şey geçmez ve şeran o genç onu çaldığından dolayı hiçbir mazeret yokken çaldığından dolayı da ne yapar elini kaybedebilir yaptığımız davranış hayırlı bir davranış olmadı ve o kötü davranış sadece o kişinin Üzerinde kalacaktı. Belki tevbe edecekti. Sen bunu ne yapabilirdin? Düzgün bir şekilde e, bu alevi söndürebilirdin. Bu yangını söndürebilirdin. Ama düzgün davranamadın. Düzgün davranamadın. Bunun yanında büyük bir fesada ve fitneye sebebiyet verdin. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Tekrar şöyle buyuruyor kardeşler, Allah Subhanahu ve teala arkadaşının ayıbını gizleyen kimselerin dünya ve ahirette ayıplarını diyor ne yapar? Örter. Şimdi örtülecek ayıp var, örtülmeyecek ayıp var. Örtülecek ayıp kişinin sadece kendisini ilgilendiren durumlardaki kabahatler ve kusurlardır. Mesela kişi ne yaptı? Bir ay içti. Geldi, buna da sen muttali oldun. Eğer bunu lokma lokma dağıtırsan herkese, hem bu kişinin kinini öfkesini, adavetini üstüne çekersin, hem de o kişiyi yanından uzaklaştırmış olursun. Artık bir şey anlatamazsın ona. Sen yapacağın iş nedir? Yaptığı işin hatalı olduğunu bildirmek, bundan vazgeçmesini sağlamaktır. Tevbe istiğfar ettiğinde ağzını sileceksin, oturacaksın aşağıya. Bunu çıkarmayacaksın. Heh. Faş edilmesi, ortaya çıkarılması, vacip olan, gerekli olan, elzem olan bazı sırlar da vardır ama. O sırlar da şudur. İki kişi konuşuyor. Neden bahsediyorlar? Falanca kişiye suikast tertip edelim. Önüne çıkalım. Parasını alalım. Yahut da onun başına bir musibet getirelim. Başına sıkalım, kafasına sıkalım. Yahut da dizine, ayağına sıkalım ki sakat olsun. Bilsin bizi. Nasıl efendime söyleyeyim? Cengaver olduğumuzu bize karşı... Gelinmeyeceğini anlasın. Eğer o kimse, konuştuğun o iki kimsenin yapmış olduğu aralarındaki bu sırrı sen gidip de o kimseye anlatmazsan, faşetmezsen o kimseye ne yaparsın? Kötülükte bulunmuş olursun. Yahut da devletler arası, devletler arası olan bir durum Mesela ne yapılıyor şimdi? Tayara üretiliyor. Tank üretiliyor. Efendime söyleyeyim savaş sanayi hususunda yeni yeni adımlar atılıyor. Sen de o fabrikada çalışan birisisin. Oradaki planı, projeyi anladın ki birisi dış düşmanlara satacaklar. Ya onlara hoş görmek için bedavadan verecekler. Yaltaklanmak için. Eğer sen bunu anladığında sen buna bilgi cihetiyle muttali olduğunda diyeceksin ki bu adam ihanet ediyor. Onu ne yapacaksın? Hemen ortaya koyacaksın. Yoksa ne yapacak? Düşmanların düşmanların sana karşı üstünlük arz edecek durumu senin elinden ne yapacaklar, alacaklar. Bunların da Evet. Evet kardeşler Bazı düşünürler Çocuklarına şöyle öğüt vermişler Ey oğul Malını hak yolunda Dağıtırken cömert ol Sırrını vermekte cimrileş Çünkü Kişinin cömertliğinin En güzeli iyilik yolunda infak etmesidir Sırrını saklaması Ve bunda cimri olması Bundan daha güzeldir Sırrını saklayan kimsenin seçme hakkı kendindedir. Onu açığa vurursa seçme hakkı aleyhine döner. Evet. Kardeşler, doğru nereden gelirse gelsin biz ne yaparız alır kabul ederiz. Yeter ki doğru olsun. Şeytan bile bazen doğru söylemiştir. Şeytanın bile söylediği doğruları biz ne yapmışızdır? Alıp kabul etmişizdir. Eski İran kisrası Anuşirvan şöyle demiş. Sırrını saklayan bu özelliğiyle iki şey kazanır. Birincisi ihtiyacına kavuşur. İkincisi kendisini tecavüzlerden korur. Misal verecek olursak bir motor imal ediyor adam, bir motor icat ediyor. Eğer o motorun her türlü husule getirecek olduğu bilgiyi saklarsa ne yapar? O motoru icat eder. Ama bilgileri başka birinin görebileceği yere koyarsa o adam onu çalır. Ne yapamaz? Ee, motoru icat edemez. ihtiyacına da kavuşamaz. İkincisi kendisini tecavüzlerden korur. Sırrını saklarsa. Çünkü sen bilmediğin bir kişinin Aleyhine nasıl bir şeyler düzenlersin de onu rezil kıpaz edersin. Onu kötü duruma düşürme hususunda çaba sarf edersin. Çünkü bilmiyorsun adamın neler yaptığını. Evet. Sırrı açığa vuran insan sabırsızdır. Öyle ki sırrı tutmaya sabredemez. Dur ter durur şeytan. Söyle bunu. Söyle bunu. Söyleyince de Şeytan hem kendisi karşıya geçer güler hem de başkalarının o kimsenin gülmesine ne yapar? Sebebiyet verir. Aynı zamanda akıllı insanların sakındırmalarından ve zeki insanların uyanıklıklarından da habersizdir sırrını veren kişi. Bilemezsin karşıdaki insan senin sırrını alıp da senin için ne dolaplar çevirecek. En güzeli emin olmak için ağzını silip oturacaksın aşağıya. Evet. Bu yüzden en az iki türlü sıkıntı başına düçar olmaktadır. Yani kim sırrını ortaya atıyorsa, herkesin bilmesine sebebiyet verecek şekilde sağda solda konuşuyorsa, iki tane musibete ne yapar? Düçar olur. Kişinin başkalarına ait sırları açığa vurması, kendisine ait sırları açığa vurmasından daha kötüdür. Şimdi ne yapıyor? Yani Nüşırvan bunları zikrediyor, söylüyor. Çünkü diyor iki kötülükten birini işlemiş olur. Birinci kötülük şayet sır kendisine emanet edilmişse buna ihanet etmiş olur. Emanete ihanet etmiş olur. Nüşırvan da nedir? Adil olan birisi. Biliyorsunuz o e, Hazreti Ömer radıyallahu anhuyla Amr ibn As ne yapıyorlar? İran'a ticarete gidiyorlar. Bunların atlarını İran Kisrası'nın oğlu ne yapıyor? Vezirle beraber çalıyor, satıyor. Bunlar da Nüşirvan'a ne yapıyorlar? Çıkma hususunda müracaat ediyorlar. Fakat vezir bu müracaatı engelliyor. Araya başka vasıtalar koyarak kendi atlarının çalındığını kendilerine zulmedildiğini Enüşırvan'a ne yapıyorlar? Bildiriyorlar. Enüşırvan yapmış olduğu araştırmada bu işin başında oğlunun ve vezirinin olduğunu tespit edince sizin diyor atlarınız size diyor geri verilecek. Fakat diyor buradan ticaretinizi diyor yapıp da memleketinize gideceğiniz vakit sen diyor Doğu kapısından girecek Çıkacaksın sen de diyor batı kapısından İkiniz Hazreti Ömer bir kapıdan Hazreti Amr radıyallahu anhu Bir başka kapıdan Tamam diyorlar tabi işler bitmiş Kapıdan çıkarken Bir bakıyorlar ki kapının takına Ne yapmışlar Birer üzüm salkımı gibi adam asmışlar Diyor kim bu Diyor ya kim olacak bu diyor Nüşruvan'ın diyor oğlu falanca Burada diyor Araplar diyor gelmiş Onların atlarının diyor çalınmasına diyor. Önayak olmuşlar. İşte diyor Enüşirvan da bunu haber alınca diyor böyle diyor asarak ceza vermiş. Öteki de Amr radıyallahu anhu da görüyor veziri. Tabi hikaye hep bir zaman sonra ne yapılıyor? Tekrar nüksediyor. Hazreti Amr radıyallahu anhu fustat şehrini kuruyor Mısır'da ve bir Yahud oraya bina, e, mescit binası kuruyor ve bir Yahudi'nin de arazisine çok az bir şekilde ne yapılıyor? Tecavüz, Tecavüz edip giriliyor. Adam ben diyor istemiyorum. Bu şekilde diyor benim arazime diyor caminin yapılmasına tabi bu kadar diyor insanların ihtiyacı var bu şeye ben diyor sana ne yaptım burasının parasını fazlalıkla verdim senin diyor hani istimlak edildi yani bugünkü tabirle senin diyor buna diyor artık diyor ses çıkarmaman lazım adam ne yapıyor artık müslüman olmadığı için ayağını diretiyor ona diyorlar ki ya git bunların halifeleri var Ömer Ömer'den bunu dava et Ömer halleder bunu adam yola çıkıyor sonra sonra Medine-i Münevvere'de Hazreti Ömer'in sarayını arıyor diyorlar ki Ömer sarayda yaşamıyor Ömer sarayda yaşamıyor yalnız Camiye git, mescitte sor. Hazreti Ömer radıyallahu anhu da bir kerpiç almış. Başının altına onu koymuş. Mescidin gölgesinde ne yapıyor? Gölgeleniyor. Adam Hazreti Ömer radıyallahu anhuyu dürtüyor ayağıyla. Hazreti Ömer kaldırıp bakıyor. Diyor ne istiyorsun? Ömer diyor nerede bulurum diyor. Ömer'e Ömer'i soruyor Ömer radıyallahu diyor biraz sonra diyor camiye diyor gelir o zaman diyor, Ömer diyor görürsün Adam ne yapıyor? Bekliyor kapıda Ömer gelecek diye Ömer radıyallahu anh'ı biraz sonra tabi çıkıyor abdestini alıp geliyor camiye öne geçiyor 2 metre 20 santim boyuyla en uzun namaz kıldırıyor Oradaki adam soruyor. Diyor bu namaz kıldıran kim? Tanımadın diyor. O diyor Ömer. Ana adam diyor <gülüyor> ben diyor biraz önce diyor. Dur Bu adam mı diyor bana diyor şey edecek. Yardım edecek. Vallahi diyor Amr'ın diyor durumuna bak. Bunun da ona bak. Bu sadaka verilecek bir adam gibi. Yamalım, amalım. Derdini anlatıyor. Ömer radıyallahu anh oradan bir kürek gemiyi buluyor. Devenin kürek kemiği. Sadece bir satır yazıyor. Bir satır. Nüşeravand'dan da adaletliyim. Nüşeravand'dan da adaletliyim. Adam bakıyor Allah. Nüşeravand'dan da adalet ne emir var ne nehi var ne efendime cebretmek var ne korkutmak var hiçbir şey yok. Nüşeravand'dan da adaletliyim. Ömer İbn Hattab. Yolda birkaç defa atıyor kemiği. Ulan diyor o adam adam bunu diyor bu dilenci gibi diyor. Dinler mi diyor onun ihtişamına. Bak bunu diyor haline bak. <gülüyor> Yahu diyor ta buradan diyor efendime söyleyeyim. Buraya kadar diyor ne yaptım? <gülüyor> Çıktım geldim. Belki diyor sadra şifa olur da diyor bu yazı işe yarar. Alıyor götürüyor. Veriyor amra radıyallahu anhu. Hamur görünce nüsharavandan da adaletliyim. Ömer ibn Hatta başlıyor ayakları susam silkmeye çalkalanıyor. Diyor yıkın diyor camiyi. Allahu Ekber Yıkın diyor camiyi. Adam o zaman diyor ki vallahi diyor ben diyor vazgeçtim. Sizin diyor adaletiniz diyor dininizden diyor kaynaklanıyor demek ki diyor sizin dininiz diyor benim üzerimde olduğumu şu dinden diyor daha hayırlı ve Müslüman oluyor. Ya. İşte kardeşler bu şekilde İslam bu mübarekler Vaktasıyla bize kadar geldi Kimsenin hakkı yenilmeyecek Müslüman olmasa dahi zulmedilmeyecek Ne zulmedeceğiz Ne de zulme uğrayacağız Evet yani ihanet etmek yok dinimizde. İkinci kötülük, hani sırrını ifşa eden kişinin birinci kötülüğü neydi? Uğrayacağı birinci kötülük. Sır ona emaneten verilmiş bir şeyse nereden bileceğiz? Hani insan söylerken sağına soluna bakacak diyordu ya Resul'a bakarsa emanet olmuştur ona, emanet verilmiştir. İşte böyle bir durum yaşandıysa demek o sır ona emanet, ihanet etmemesi lazım, söylememesi lazım başkasına. Söylerse demek ihanet etti. İkinci bir durumda adam ne yapmadı? Ona emanet etmedi, normal bir şeymiş gibi söyledi. Bunu da faş eder, ortaya çıkarırsa bu sefer de ne yapmış olur? Dedikodu yapmış olur. Onun lafını ötekine götürmüş olur. İkisi de kötü bir davranış. Evet, bunu da İmam Maverdi Rahimullah ne yapıyor? edeb dünya ve dinde bize bildiriyor. Evet. Kişilere ait... Normal ve zararsız sırları saklamanın vacip olduğu gibi insanlara ve çevreye zarar verecek olan sırları ortaya çıkarmak da Aynen vacip ve gereklidir ya Muhakkak onu ne yapacaksın? İnsanlara zarar getirecekse oradaki sır bunu da fahş edeceksin Sakınılması gereken sırlar Sadece kişinin kendisiyle alakalı olup kimseye zararı dokunmayan sırlardır İfşa edilmesi gerekli Olan sır ve bilgiler De vardır İşte bu da Topluma, dine, çevreye Zarar verecek Olan kişiler Hakkındaki gizli bilgilerdir Bunların ortaya atılıp Zararlarının iptali için gerekli olan davranışları Sergilemek lazımdır Bunlar günah değil Bilakis borçtur Mesela Demin söylediğimiz gibi birine tertiplenecek olan bir suikastı haber alıp O kişiye gidip bunu haber vermek Kişinin önlem alıp da canını malını ırzını namusunu korumasına e, imkan tanımak Evet kardeşlerim Aramızdaki sevgi ve saygının devamını Dostluğumuzun bekasını istiyorsak Yukarıda söylediğimiz şeylere kulak verelim. Bize sır olarak emanet edilenlere ihanet etmeyelim. Bu konuda dilsiz kesilelim. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruka ve etûbu Ve sallallahu ala nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ve آخر دعوانا ان الحمد alamin رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.